Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Allah Resulü, siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir. Ya Resulallah!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 ''Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi?'' dedi. ''Evet.'' Bunun üzerine Allah Resulü ''Ey Ayşe, yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir.'' diyerek onu uyardı. Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimizi biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı. Konuşmaya başladılar. Ama bu büyük insanla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Bunun üstüne adam çok rahatladı. İşte bu yüzden çok farklı. Hangi kralın yanına, bırakın kralı, hangi kabile reisinin yanına böyle girebilirsiniz? Giremezsiniz tabii. Biz babalarımızın önünde konuşmak için bile şekilden şekile girerdik. Allah Resulü'nün cana yakın ve yumuşak huylu oluşu onun etrafında pervane gibi dolanmamıza sebep oluyor. 127. bölüm. Baba hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Bugün erken geldin. Evet, birazdan yola çıkacağız. Ona haber vermeye geldim. Nereye? Peygamberimizle beraber Kuba'ya gidip geleceğiz. Ben de gelebilir miyim? Yürüyerek gidip geleceğiz oğlum. Yorulursun. Yakın bir yer olsa beraber giderdik. Keşke ben de gelebilseydim. Bir dahaki sefere binekli gidersek seni de götürürüm, olur mu? Olur. Ee, baba, bir şey soracağım. Sor bakalım. Peygamberimiz neden her hafta Kuba'yı ziyaret ediyor? Dikkat ediyorum bunu hemen hemen hiç aksatmıyor. Neden bu kadar seviyor orayı? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gelirken Kuba'da konaklamıştı. Orada Kulsüm bin Himdin evine misafir olmuştu. Onların misafirperverliğinden çok hoşnut kalmış. Hmm, Medine'den önce orada kalmış yani. Evet. Üstelik ilk mescitte orada inşa edilmiş biliyor musun? E, öyle mi? E, i̇lk mescit Mescid-i Nebi değil mi? Değil oğlum. Peygamberimizden önce Medine'ye gelip yerleşen Müslümanlar, Kuba'da da bir araziyi mescit haline getirmişler. Aralarından biri kendilerine imam oluyor, onlar da cemaatle namazlarını kılıyorlarmış. Peygamberimiz de geldiğinde namazları bu mescitte kıldırmış. Aa, ya bilmiyordum. Öyle olmuş. Peygamberimiz Kuba'da 10 gün kadar kalmış. Bu süre içerisinde bizzat kendisi de çalışarak yeni bir mescit inşa etmişler. Bu mescit Kur'an-ı Kerim'de Takva Mescidi olarak anılıyor. Takva Mescidi demek? Evet ya, Takva Mescidi. Bir gün beni oraya götürür müsün? Götürürüm tabii. Şimdi hazırlanmam için bana müsaade eder misin? Tabii. Peygamberimiz Kuba'ya ulaştığında orada bulunan arkadaşları onu sevinçle karşıladılar. Peygamberimizle sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz Tevbe suresinin 108. ayetini okumaya başladı. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Sonra da ey ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgiye layık olan bu temizliğiniz nedir diye sordu. Ya Resulallah, biz namaz için abdest, Cünüplükten dolayı da boy abdest alırız Ve biz suyla taharetleniriz Bunun dışında değişik bir adetimiz yoktur Bu cevap karşısında resul Ekrem işte övüldüğünüz şey bu O halde buna devam edin diyerek Kuba halkını bu davranışlarından ötürü takdir etti Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek bir soru sordu Ya Resulallah Ben iyi giyinmeyi seven bir adamım Ama bir konu aklıma takılıyor Güzel elbise giymem kibir midir? Resulullah hayır dedi. Peki asil bir deveye binmem kibir midir? Resulullah yine hayır cevabını verdi. Bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir? Peygamberimiz yine hayır diye cevaplayınca Abdullah şöyle sordu. Öyleyse kibir nedir? Allah Resulü şöyle buyurdu. Kibir, Hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir. Peygamberimizin Kuba'ya gelme sebebinin ziyaretten öte bir amacı olduğu konuştukça anlaşılıyordu. Evs kabilesinden Amr bin Af oğulları aralarında bir anlaşmazlığa düşmüşler. Bu da peygamberimizin kulağına erişmişti.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 Böyle der ya Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi evet, evet. Haklısın evet, evet, evet. Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi Ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı Peygamberimiz Kuba'ya giderken ikindi namazını kıldırmak için geç kalabileceğini düşünerek müezzini Bilal'i çağırmış ve Bilal ikindi namazı vakti gelir de ben gelemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın demişti. İkindi vakti girdiğinde Hazreti Peygamber henüz dönmemişti. Hazreti Bilal Hazreti Ebu Bekir'e giderek durumu anlattı. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam Bilal. Seni arıyordum. Hayırdır? Peygamberimiz Kuba'ya gitti. Giderken de ikindi vaktine yetişemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın dedi. Öyle mi? Emri bağışım üstüne. Cemaat toplandı mı? Evet toplandı. Tamam geliyorum. Cemaat namaz kılmak için toplanmıştı. Hazreti Ebu Bekir Allah. imam olmuş Müslümanlar namaza durmuşlardı. Tam bu esnada resul Ekrem mescide geldi. Cemaatin arasından ön safa doğru ilerledi. Hazreti Ebubekir'in arkasında bir yerde durdu. Hazreti Ebubekir kendini tamamen namaza vermiş ve Resulullah'ın geldiğini fark etmemişti. Bunun üzerine ashab-ı kiram Resulullah'ın geldiğini ona haber vermek için sağ ellerinin içiyle sol ellerinin üzerine vurmaya başladılar. Cemaatin ellerini vurma sesleri artınca Hazreti Ebubekir olağanüstü bir şey olduğunu anladı. Ve Resulullah'ı gördü. Derhal makamı sahibine teslim etmek üzere geri çekilmeye yeltendi. Ancak Resulullah namaza devam etmesini işaret etti. Hz. Ebu Bekir ellerini şükürle semaya kaldırdı. Hamd etti ve geri çekildi. Peygamber Efendimiz de onun yerine ilerledi ve namazın geri kalanını tamamladı. Namazdan sonra Peygamberimiz ashabına dönerek, Cemaatin bir uyarıda bulunması gerektiğinde erkeklerin "Subhanallah" demelerini, kadınlarınsa el çırparak ikazda bulunabileceklerini öğretti. Daha sonra Hazreti Ebubekir'e döndü ve "Ey Ebubekir, sana namaza devam et diye işaret ettiğim zaman neden yerinde kalmadın?" diye sordu. Çünkü Ebu Kuafenin oğlunun Resulullah'ın önünde durup namaz kıldırması uygun olmazdı. Peygamberimizin dünyanın dört bir yanına gönderdiği elçiler görevlerini yerine getiriyordu. O günkü Bizans topraklarına dahil olan Şam'a gitmek üzere görevlendirilen kişi ise Haris bin Umeyr idi. Şam'daki Rum Kayseri'ne götürmek üzere Peygamberimizin mektubunu yanında taşıyordu. Muğte civarına geldiğinde Şam valilerinden Şurahbil bin Amr'ın huzuruna çıkartıldı. Efendim emriniz yerine getirildi.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 Yüce Kralımızın huzuruna elini kolunu sallayarak gidebileceğini mi sanıyorsun? Sizler Allah'ın varlığından haberdar insanlarsınız. Üstelik Yüce Peygamberlerden Hazreti İsa'ya inanırsınız. Kutsal kitabınızda son peygamberle ilgili bilgiler de var. Ben size Allah'ın tüm insanlığa gönderdiği son peygamberden bir davet getirdim. Bir olan Allah'a inanmaya ve doğru yolu bulmaya davet ediyorum sizi. Ben sana izin vermeden tek kelam edemezsin. Peki, izin verin konuşayım o zaman. Ben sadece sizi hak yola çağıran bir elçiyim. Üstelik yanımda kralınıza verilmek üzere mühürlenmiş bir mektup var. Getirin o mektubu bana. Ver o mektubu. Olmaz, bu resmi bir mektuptur. Onu siz açamazsınız. Açacağımı kim öyle. Vurun şunun boynunu. Biz Allah'tan geldik yine ona döneceğiz. Ölüm bizim için bir son değil. Bilakis başlangıçtır. Fakat siz yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ben Allah'ın elçisinin elçisiyim. Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu.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 Hakikati dinlemeyecek kadar tıkalı kulakları. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah'ın Resulü'nün elçisine bunu reva görenlerin iki yakaları bir araya gelmesin inşallah. Peygamberimiz bizi buraya topladığına göre savaşa gideceğiz demektir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Peygamberimiz savaş yapılacağını söyledikten sonra şöyle dedi. Kumandanlığına Zeyd bin Harise'yi tayin ettim. Zeyd'in öldürülmesi halinde kumandayı Cafer bin Ebu Talib alsın. Cafer'in öldürülmesi durumunda da Abdullah bin Revaha komutan olsun. Şayet o da şehit düşerse Müslümanlar kendi aralarından birini seçsin. Bu sözleri duyan Müslümanların yüreğine bir hüzün çökmüştü. Yoksa ismi geçen sahabiler şehit mi olacaktı?